İnsanlığın şerefi, mahlukatın şerefi Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretlerine abid olmakla kul olmakladır. Şeref bundadır. Bütün peygamberan ı izamın şerefi ve bu husus peygamberler peygamberi olan Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şerefi abdiyetindedir. Ona binaen kelime şahadette eşhedü en la ilahe illallah ve şehdü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Yani Resul-i Ekrem'in risaletinin eveli abdiyetini zikrediyoruz. Allah'a olan iki cihana sultan olur. Zaten hilkatımızın kadimimizin <gülüyor> sebebi de budur. Görünemek görünmeyen mahlukat-ı ilahiye hakta alayı bilip Allah'a secde etmek için hak olduğunu Kitab-ı Kerim bunu ifade etmektedir. Estaizü billah ve ma'hlekü'l cin ve'n insan illa li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 tekalüf zikre kadar bazı aşk ile hem tekalüfle hem aşk ile zikre bazı bilmeyerek zikre gene Allah'a zikre kadar hatta vücudumuzdaki bulunan bütün mahlukatın böyle vücudumuzdaki bulunan ellerin yüzün gözün dudağın dilin kalbin ayağın yani her uzuvumuzun zikri vardır. Onların ayrı ayrı zikirleri vardır. Gözün zikri Kur'an'a ilave etmektir. Ayat üç türlüdür. Ayat-ı empüsiye, ayat afakiye, ayatü elfaziye. Yani Kur'an-ı Kerim ayat-ı elfaziye'dir. Ayat-ı afakiye semavat ve arda baktığın şey hepsi bunlar kitabullah'tır. Okuyan için de seriyeden süreyaya kadar birer risaledir. Okuyabiliriz şu. Okuyamayana ne diyelim? Hakta ayan hiçbir şey yoktur fakat gözsüzlere pünhandır. Gözsüzler göremezler.